Muhtemelen Hocam bir kimse istemeden yaptığı bir şeyden dolayı sorumlu olur mu demiş izleyicimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu Resulillah. İstemeden bir şey yapmakla neyi kastettiğine bakmak lazım. Yani mesela araç kullanıyordunuz, bütün kurallara uydunuz, farkında olmadan bir kaza yaptınız bu kazanın cezasıyla evet hız sınırını aşarak mesela kırmızı ışığı geçmek suretiyle yaptığınız kazanın cezası bir olmaz. Birinde siz her türlü yapmanız gereken tedbiri aldınız ama neticede bir hata işlemişseniz evet maddi bir hasar söz konusu olmuşsa hı hı. bu telafi edilir. Ancak bilerek kasten yaptığınız bir şey sebebiyle size tereddüt edecek olan ceza gibi olmayacak. Yani kastedilen buysa evet maddi bir zarar vermişsek onun telafisi cihetine gidilir. Ama kasten yaptığınız gibi bu olmaz. Dolayısıyla ben bu sorudan bunu anlıyorum. Yani bilmeden herhangi bir kasta olmaksızın bir şey yapmak diye anlıyorum. Bunun cezası ancak maddi konularda telafi cihetine gidilir ama diğer türlü cezai müeyyide yani kasten adam öldürmek gibi Allah muhafaza onun cezası gibi olmaz. Daha hafif cezalar tahakkuk ettirilir. Evet teşekkür ederiz.